Biz açık radyo olarak en başından beri seni, FFF grevlerini ve dünyanın dört bir yanındaki diğer iklim hareketini yakından takip ediyoruz. Bir krizler çağında yaşıyoruz. Ekonomik kriz, politik kriz, savaşlar, aşırı sağın yükselişi ve şimdi de Avrupa parlamentosu seçimlerine gidiyoruz. Ve sen her zaman iklim adaleti ve umuttan söz ediyorsun. Bu çok önemli çünkü insanlar kendilerini çaresiz hissediyor. Bu konuda yani bu mücadeleyi nasıl kazanabileceğimiz konusunda Türkiye ve İstanbul'daki dinleyicilerimize nasıl bir mesaj iletmek istersin? Bunların her biri büyük ölçüde küresel mücadeleler. Bu da herkesin elinden geldiği biçimde, bulunduğu yerde, yapabildiği şekilde bu mücadeleye dahil olması anlamına geliyor. I think international solidarity. Bence bu mücadeleleri birbirine bağlayan uluslararası dayanışma, küresel ölçekte ihtiyacımız olan değişimi sağlamak için mutlak bir anahtar ve mutlak bir gereklilik. Dolayısıyla iktidardaki insanların şu anda olduğu gibi devam etmelerini bekleyemeyiz. Çünkü değişim... Bu şekilde asla gelmeyecek. Değişimi şimdi başladığından emin olmalıyız. Çünkü öyle ya da böyle değişim gelecek. Ya zamanında değişeceğiz ya da gelecekte değişmek zorunda kalacağız. <gülüyor> Bu nedenle halk olarak ayağa kalkmalı ve politikacıların ve iktidardakilerin artık bizi görmezden gelemeyeceklerini, bilimi görmezden gelemeyeceklerini, bu krizden en çok etkilenen insanları görmezden gelemeyeceklerini çok net bir şekilde onlara göstermeliyiz. Peki kazanabileceğimize inanıyor musun? Kazanmaktan ne kastettiğinize göre değişir. Ben sadece en kötü sonuçlardan kaçınmak için yapabileceğimiz her şeyi yapabileceğimizi düşünüyorum. Ve elimizden geleni yapmak için, harekete geçmek için çok geç olmamalı. Ama elbette bu zamana karşı bir yarış ve öyle bir noktaya geldik ki, yani iklim krizi zaten burada. İnsanlar zaten bu nedenle ve savaşlar, çatışmalar, sosyal adaletsizlikler gibi diğer baskı biçimleri nedeniyle ölüyor. Yani kriz zaten uzunca bir süredir burada. Bunu görmezden gelemeyiz. Her şeyi daha iyi hale getirebilir ve gelecekte şu anda karşı karşıya olduğumuz sorunları yaşamayacağımızdan emin olabiliriz. Kaynakların adaletsiz dağılımının insanların ölümüne yol açmadığı, adil bir dünya için çalıştığımızdan ve sahip olduğumuz ekolojik ve iklimsel etkiyi en aza indirdiğimizden emin olabiliriz. Okay, thank you so much. Teşekkürler.